Telefonlarımız var hocam. İlk telefonumuz Trabzon'dan Özgür Bey. Alo. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet Teşekkürler. Ben müzik öğretmeniyim. Kazancımı müzik öğretmenliğinden sağlıyorum. Hı hı. Bunun dışında da kurs vermek, düğün dernek, gecelerde çalmak gibi bir kazancım kesinlikle yok. Sadece müzik öğretmenliğinden kazanıyorum. Uzun yıllarda dinimi doğru ve İslam'a yakışır bir şekilde yaşamak için İslami ilerimleri araştırıp yayınları sürekli okuyorum. Müzik konusunda çok araştırma yaptım. Fakat birbirine tamamen zıt görüş ve rivayetlere rastladığım da oldu. Evet. Kazancımı bu işten saladığım için de e, gönlüm huzursuz. E, okulumda din, kültür, ahlak bilgisi, siyer, nebi ve Kur'an-ı Kerim dersleri de veriyorum aynı zamanda. Bunların tadını aldıktan sonra müzik bana daha itici gelmeye başladı. Ancak derslerimi gene de gereklerine uyarak e, yapmaya devam ediyorum. Hatta hiçbir dersimi Allah kelamına yer vermeden bitirmiyorum. Beni asıl tedirgeneden durum şu... Önümüzdeki yıl Allah nasip ederse hac başvurumu yedinci yılı olacak. Sistem değişmez ise hacca gideceğim. E, ve emekliliğime daha 18 sene gibi bir uzun zaman var. Yani kalan süreyi eğer Allah nasip ederse e, müzik öğretmeni bir hacı olarak geçireceğim. Benim durumum hacılık makamına ve İslam'a yakışmayan bir durum olarak zarar verir mi? Görüş ve tavsiyelerinizi bekliyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar. Fakihlerin görevi bir konuda birden fazla hadis gelmiş ise, gerek lehte gerek alehde olsun, o hadisleri bir araya getirirler. Hadisleri bir araya getirdikten sonra, hadisleri bir araya getirdikten sonra, bunun hangisi önce, hangisi sonra söylenmiş olduğuna bakarlar. Tamam. Eğer son söylenen bulurlarsa, denir ki son söylenen hadis-i şerif, öncekilerin hükmünü kaldırmıştır, yani nesk etmiştir. Dolayısıyla son hadis, geçerlidir ve ümmet bu hadisi şerifle amel eder. Eğer bir konuda lehteki ve aleyhdeki hadisleri bir araya getirdikte ilk söylenenlerle son söylene bilemedi isek, hı hı. o zaman fukahan usulüle cem ve tevfik, yani hadislerin arasını bir araya getirmeye, buluşturmaya gayret ederler ve o buluşturma neticesinde dini hükmü açıklarlar. Şimdi bu konuda da eğer bir insan fakih değilse, din alimi değilse, hadislerin hakkında ki takip edilmesi gereken ilmi metodu, mutakattin müteahhir yani önce söylenen sonra söylenen hangisini bulma imkanı, nereden bulacağını bilmiyor. Veya cem ve tevfik nasıl yapılır? Yani bir araya getirip ve bunları bir noktada buluşturma nasıl yapılır? Bunu bilmiyor ise işte o zaman bunun yapacağı işlem nedir? Bir alime müracaat etmesidir. O nedenle biz şunu söylüyoruz hep Osmanlı döneminde özellikle e, halkımıza direkt hadis kitabı okumak yerine ya direkt fıkıh kitabı, ilmihal kitabı okumalarını istiyorlardı. Niçin? Çünkü bir konuda leh ve aleyhte birden fazla hadis-i şerif var. Dolayısıyla halkımızın hangisi önce hangisi sonra söylendiğini bilmemeleri, bilmeleri mümkün değil. Veya veya alimlerin bir kısmı dahi bilmiyor. Hı hı. Cem ve Tevfik dediğimiz olay nasıl yapılacak bunu bilmeleri mümkün değil. Kafaları karışır. Eğer hadis okuyacaklar ise metin olarak değil, şerhiyle beraber okumaları tavsiye edilmişti. Olayın nedeni budur. İşte Türkiye'mizde de genelde kafa karışıklığının sebebi de budur. Ben şu hadis-i şerifte okudum böyle yazıyor diyor. Güzel de o hadis-i şerif belki İslam'ın ilk yıllarında söylenen bir hadis-i şeriftir. Mesela bir örnek vereyim. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, Allahu اللّٰهُ زُوَّارَاتِ الْقُبُورِ Kabirleri ziyaret eden kadınlara Allah rahmet etmesin. Kadınlar Hangi kadın ki, hangi Müslüman hanım ki kabir ziyaretine gidiyor Allah ona rahmetiyle muamele etmesin. Lanet etsin yani. yani e Lanet etsin. Değil mi? Tabiinin, tabi gençlerinden birisi bir gün Hazreti Ayşe annemizi cennetül Mualla dediğimiz hı hı. Mekke'deki kabristandan döndüğünü görüyor. Kabristana gitmiş Ayşe annemiz Kabristanda ziyaretini yapmış. Kimin ziyaretini? Kardeşi Abdurrahman'ın ziyaretini yapıyor. Kardeşinin ziyaretini yapıyor, dönüyor. Tam dönerken bu tabinin gençlerinden delikanlı Ayşe annemizle karşılaşıyor. O da bu hadisi duymuş. Bir kadın kabiri ziyaret ederse Allah rahmetiyle muamele etmez. E, Arapçadan tercüme edersek Allah ona lanet etsin. Evet. Lanet deyince insanlarımız yadırgıyor. Lanet yani Allah onu rahmetinden uzak kılsın, rahmetiyle muamele etmesin demek. Diyor ki annemize, annemiz diyor, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz e, buyurmadım ki Allah kabirleri ziyaret eden kadına rahmetiyle muamele etmesin? Siz niye ziyarete geldiniz kabri? Annemiz gülümser evladım diyor. O İslam'ın ilk yıllarında idi. İlk yıllarındaydı. Müşriklerin adeti, cahiliye adeti. Çok yakımları, kocası, babası, anası, oğlu ölen bir e, hanımefendi kabre gider. kabrinin başında, kabrin başında yanaklarını döver, tırnaklar, kanlar akıtır, üstünü başını yırtar, parçalardı. Cahiliye adeti toplumdan uzaklaşana kadar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımefendilerin bu davranışların önüne geçmek yanlış bir işin önüne geçmek için yasakladı diyor. İslam karar kıldı, yerleşti. Ondan sonra buyurdu ki: "Kuntü nehaytukum an ziyareti'l kubur fe Ben sizi kabirleri ziyaret etmekten men etmiştim, yasaklamıştım ama bundan sonra kabirleri ziyaret edebilirsiniz." dedi. O nedenle ben de kardeşimin kabrini ziyarete geldim diyor. Şimdi bakın. Olaya da burada. böyle bakmak lazım. Tabii, tabi'in yani peygamber aleyhissalatü vesselam vefatından kaç sene sonra gelmiş Diyelim ki 15 sene sonra gelmiş. Genç bir delikanlı. O bile hadisi şerifleri okurken e, dinlerken karıştırabiliyor ise 1400 sene sonra gelen bizim insanımızın karıştırması haydi haydi nedir? Mümkündür ve kolaydır. Onun için fukaha Osmanlı alimlerimiz ya hadis, hadis Şerh beraber okunsun, şerhiyle ile beraber okunsun, sırf hadis okunmasın diyor. Hı hı. Ya da ilmihal okunarak İslam'ın hükümleri anlamaya, anlaşılmaya gayret edilsin diyor. İşte kardeşimiz de müzikle ilgili leh ve aleyhdeki hadisi şerifleri okuduğunda hakikaten alim değilse insanın kafası karışıyor. E burada işte ulema bu yolu almış. Cem ve Tevfik yolu diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın müziğin aleyhine konuşmuş olduğu Hadisler İslam'ın ilk yıllarına aittir. Ya da içerisinde içerisinde menhiyatın, yasakların, İslam'ın yasakladığı şeyleri teşvik eden, onların yapılmasını alet olan müziklerle ilgili. Mesela diyelim ki bir insan zurna çalıyor diyelim. Zurna çalıyor ama karşıda onun çalmış olduğu zurnayla veya sazla veya müzikle fark etmez, kadın erkek karışık oynuyor. Şimdi siz Zurna çaldığınız vakitte neye alet olmuş oluyorsunuz? Lehviyata. İslam'ın haram kılmış olduğu bir yasağın işlenmesine alet olmuş oluyorsunuz. İşte diyor yasaklanan yas müziği yasaklayan hadisler içerisinde bizzat bir yasak icra edildiği vakitte ki yasaklanan müzikler. Eğer bir müzik İslam'ın yasaklamış olduğu bir şeye alet edilmiyor ise o vakitte onu gerek çalmak Gerekse onu dinlemekte herhangi bir sakınca yoktur diyorlar. Mesela bizim Anadolu'muzda, bizim memlekette, tokatta, düğünlerimizde Cenab-ı Hakk'a binler şükür olsun, kadınımız erkeğimiz karışmaz. Erkeklerimiz meydanda veya açıkta bir yerde zurna ve davul eşliğinde oyunda oynanlar, biz halay diyoruz, haley çekerler. Hı hı. Kadınlarımız da kapalı bir alanda hiçbir erkek gitmez, görmez Tamamıyla kapalı bir salon tipi diyelim bir alanda. Ee, kendi aralarında işte müzik eşliğinde oynarlar. Var mı bunda bir günah? Yok. Dolayısıyla, dolayısıyla ister o müziği çalan kardeşimiz hanımefendi olsun, kadınlar tarafında, e, beyler tarafında da zurnayı çalan kardeşimiz, beyefendi zaten, e, harama alet olmadığından, bunda herhangi bir sakınca yoktur. Hocamız da, e, harama alet olmayan yerlerde, bunu icra ediyor ise, bunda herhangi bir sakınca yok, bunu haccını da bozmaz. Hacca gidip gelmesine de herhangi bir engeli yoktur. Ama bir müzik, demin verdiğimiz örnekte olduğu gibi, kadın erkeğin beraber e, oynamasına, beraber dans etmesine sebebiyet veriyor ise, o zaman bu müziği çalamazsınız. Kendisi mubah olmasına rağmen çalamazsın. Niye? Çünkü yoldan, İslam dininde haramları bizati yapmak haram olduğu gibi, Haramların işlenmesine zemin hazırlamak, onlara alet olmak, aracı olmak da yasak ve haram kılınmıştır.